11. Sohbet Marifetullah Bu konuşma hicretin 545. yılında Şevvalay'ın 19. günü Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Ey ahali! Allah'ı tanıyın, O'nu bilmemezlik etmeyin, Allah'a itaat edin, O'na isyan etmeyin, O'nun emirlerine uyun, muhalefet etmeyin. Karşı gelmeyin. Onun takdirine ve hükmüne razı olun. Bu takdir ve hüküm hakkında kendisiyle çekişmeyin. İzzet ve celal sahibi hakkı sanatıyla tanıyın. O yaratandır, rızık verendir. Evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O varoluşunun bidayeti bulunmayan evveldir. Yine O ebedidir. Mevcudiyetinin sonu yoktur. O dilediğini yapar. Yaptığından da asla sual olunmaz. Halbuki insanlar yaptıklarından sorguya çekilirler. O zengin, müstani kılan, fakir, muhtaç duruma düşürendir. Yine O her çeşit faydayı veren, dirilten, Öldüren, cezalandıran, korkutan, kendisine yegane ümit bağlanandır. Ondan korkunuz, başkasından asla korkmayınız. Yalnız ondan umunuz, başkasından asla ummayınız. Allah'ın kudreti ve hikmeti ile birlikte dolaşınız. Ta ki kudret hikmete üstün gelinceye kadar edepli olunuz. Günah ile günahsızlık halini birbirinden ayırt etmekte titiz ve hassas olunuz. Şeriat hudutlarını muhafaza ediniz. Şeriatın esaslarını çiğnemeyiniz. Bu muhafaza işi şekilde kalmasın, gösterişten ibaret olmasın, gerçek ruhuyla olsun. Bu noktaya ancak salih kişiler ulaşabilir. Bizim şeriat dairesinin haricinde bir işimiz yoktur. Bu hususu ancak oraya dahil olanlar bilebilir. Müceret ve kuru bir sıfatla bu husus asla bilinmez. Bütün işlerinizde daima Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki eli arasında bulununuz. Hem de onun emri ve nehi ve tabiliği altında yanlarınızdan bağlı olarak. Allah Resulü'nün parisleri sizi onun huzuruna davet edinceye kadar. O anda ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden müsaade isteyiniz ve huzuruna giriniz. Abdal zümresine şunun için abdal denmiştir ki, onlar izzet ve celal sahibi Allah'ın iradesinin yanında bir başka irade yine, onun ihtiyarının yanında bir başka şeyi ihtiyar etmezler, tercih etmezler. Zahire göre hem hükmü ihmal etmezler hem de amelleri, görünüşte bütün amelleri işlerler, hükmü yerine getirirler. Fakat ayrıca kendilerine has bir kısım amellerle avam tabakasından ayrılırlar. Dereceleri yükseldikçe emirlere ve nehiylere sarılmaları da ziyadeleşir. Bu hal emrin de nehiyin de bulunmadığı bir noktaya ulaşıncaya kadar böylece devam eder. Bu noktada artık emir de yoktur, nehiy de. Daha doğrusu bu dereceye erişmiş olan abdalların dinin emretmesine veya nehiyetmesine ihtiyaçları yoktur. Zira bu noktada bizzat şeriat emirleri onlarda hareket halindedir. Onların ayrılmaz bir hassası halindedir. Artık şeriatın ahkamı onların ruhlarını işlemiş ve kendilerinin fıtri, tabi bir parçası haline gelmiştir. Onlar ise adeta bunun farkında bile değillerdir. İzzet ve celal sahibi Allah ile beraber bulunmaktan bir an için bile geri durmazlar. Ancak dince emredilen veya Nehyedilen hükümlerin icrası zamanı gelince ortaya çıkarlar. Emredilen veya nehyedilen hususları hiç eksiksiz yerine getirirler. Bunu şeriatın hudutlarından bir tekinin bile çiğnenmemiş ve ihmal edilmiş olmaması için yaparlar. Zira farz olan ibadetleri terk etmek sındıklıktır Haram olan şeyleri işlemek ise masiyettir, günahtır. Farzlar hiçbir halde hiçbir kişiden sakıt olmaz. Kişi kim olursa olsun ve hangi halde bulunursa bulunsun, farz olan ibadetleri mutlaka ve behme hal eda etmek zorundadır. Ey oğul, şeriatın ahkamı ve ilmi ile amel et. Onun emrinden dışarı çıkma. Allah ile arandaki ahdi unutma. Nefsine Hevai arzularına, şeytanına, meşru olmayan duygularına ve dünyaya karşı cihad aç. Onların kötülüklerini bertaraf edebilmek için kendileriyle savaş. İzzet ve celal sahibi Allah'ın yardımından asla ümit kesme. Zira sen hak yolda sebat ettikçe o sana gelecektir. Nitekim İzzet ve celal sahibi Allah buyurur. Hiç şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal suresi 46. ayet. Hiç şüphe yok ki Allah'ın yolunda olanların zümresi galip gelenlerin ta kendileridir. Bizim uğrumuzda mücade edenlere gelince biz onlara yollarımızı mutlaka gösteririz. Ankebut suresi 69. ayet. Nefsin diğer insanlar yanında yakınmaya ve halinden şikayet etmeye başladığı an, hemen onun dilini tut. Münhasıran Allah'ın rızası için ona ve Allah yolunda bulunmayan diğer insanlara hasıl ol. Onlara Allah'a itaat etmelerini emret. Ona karşı günahkar olmaktan da men eyle. Yine onları delaletten, bidattan, hevayı uymaktan, nefse tabi olmaktan men et. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve ahlakına uymalarını emret. Ey ahali! İzzet ve Celal sahibi Allah'ın kitabına hürmet ediniz. Onunla edepleniniz. Onunla ahlaklanınız. İzzet ve Celal sahibi Allah ile sizin aranızda yegane vuslattır. Allah ile sizi birbirinize bağlayıcı yegane bağdır. Kur'an-ı mahluk yani sonradan var edilmiş bir şey saymayınız. O sonradan yaratılmış herhangi bir varlık değildir. Bilakis Allah'ın ezeli ebedi kelamıdır. İzzet ve celal sahibi Allah Kur'an için bu benim kelamımdır deyip dururken siz hayır o senin kelamın değildir demeyin. Kim ki izzet ve celal sahibi Allah'ın sözünü reddeder ve Kur'anı mahluk yani sonradan var edilmiş bir şey sayarsa o kimse imandan çıkar. Allah'a karşı gelmiş olur. Kur'an o kişinin bu isnadından münezzeh ve beridir. Dillerde okunan, kulaklarla dinlenen, gözlerle görülen ve musaflarda yazılan bu Kur'an, izzet ve celal sahibi Allah'ın kelamıdır. Allah her ikisinden de razı olsun. İmam Şafi ile İmam Ahmet şöyle derlerdi. Kalem mahluktur, sonradan var olmuştur. Fakat kalemin musaflara yazdığı mahluk değildir. Kur'an'ı ezberleyen kalp, zihin mahluktur, sonradan var olmuştur. Fakat ezberleyen, fakat ezberlenen şey mahluk değildir. Ey ahali! Kur'an'a olan sevginizi onun ahkamı ile amel ederek gösteriniz. Ondan alacağınız öğütleri onun esaslarına uyarak alınız. Yoksa onun üzerinde mücadelelere girişerek ona bağlılığınızı göstermeye ve ondan öğüt almaya kalkışmayınız. İnanç esasları pek az birkaç cümleden ibarettir. Ameller ise pek çoktur. Size Kur'an'a inanmak ve O'nun ahkamına riayet etmek gerek. Allah'ın kelamını kalplerinizle tasdik ediniz. Huzurlarınızla da amelleri işleyiniz, eda ediniz. Size dünyevi ve uhrevi faydası olan şeylerle meşgul olunuz. Hakikatleri olduğu gibi idrak etmekten aciz olan akıllara asla iltifat etmeyiniz. Onları asla dinlemeyiniz. Ey ahali! Vahiy tarikiyle bildirilen esaslar, sırf akıl yoluyla ve aklın gücüyle ortaya çıkarılamaz. Zira akıl bundan acizdir. Naslar da kıyas ile çürütilemez. Delil hiçbir zaman terk edilmemelidir. Aksi takdirde mücerret bir iddia ile ortada kalınır. Delilsiz olarak mücerret bir iddia ile halkın mallarına el kolunmamaz. Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Eğer insanlar sırf kuru iddialarla cezalara çarptırılmış olsaydı, bir topluluk diğer bir topluluğun katledilmesi ve mallarına el konulması iddiasında bulunurdu. Fakat iddia sahibinin iddiasını ispat edici delilleri ortaya koyması gerek. Yine, kendisine isnat edilen suçu inkar eden kişinin de yemin etmesi gerek. Kalp cahil ise dilin alim olması faydasızdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden rivayet edilen bir hadislerinde şöyle buyururlar. Ümmetim hakkında korktuklarımın en korkulusu dili alim olan münafıklardır. Ey alimler, ey cahiller, ey şu anda burada bulunanlar ve ey şu anda burada bulunmayanlar. İzzet ve celal sahibi Allah'tan haya ediniz. Kalplerinizle O'na yöneliniz, O'na nazar ediniz. O'nun için devazu gösteriniz. Nefislerinizi O'nun kader balyozları altına bırakınız. Nimetlerine şükür ile O kader balyozlarına yapışınız. O'na kulluk ederek, Karanlıklar içinden aydınlığa ulaşınız. Sizin için bu haller hasıl olunca artık izzet ve celal sahibi Allah'ın lütuf ve keremi, izzeti ve cenneti hem dünyada hem de ahirette size hemen yetişir. Ey oğul, dünyada sevdiğin bir şey kalmamasına çalış. Senin için bu hal tamamlanınca yani dünyada sevdiğin hiçbir şey kalmayınca artık Nefsinle bir an bile bir arada bırakılmazsın. Eğer nefsini unutursan hemen hatırlatılır, onun varlığından haberdar edilirsin. Eğer gaflete düşersen hemen ikaz edilir, uyarılırsın. Şanı yüce olan Allah kısa bir an için olsa dahi, seni kendisinden başkasına nazar eder durumda bırakmaz. Kim ki bu mertebeye gelir ve bu zevki tadarsa işte o, Allah'ı tanımış olur. Ne var ki halk arasında böyleleri pek nadirdi. Onlar halk arasında asla sükunet bulmazlar. Ancak Allah ile birlikte olmakta tatmin bulurlar. Ey münafıklar! Afetlerle belalar kalplerinizin tepesindedir. Allah dostları her ne zaman ki, Kalp gözleriyle hakkın gayrine bakarlarsa onlara selamet bahşederler. Sükunetin ancak Allah ile olabileceğini kendilerine anlatırlar ve onları hakkın huzuruna götürmek isterler. Allah'ın mahlukatı karşısında kör tavrı takınmak yani fani varlıklara meyil vermemek Allah dostlarının dilini kesmiştir. Onun için Allah'ın takdiratı ve eşya üzerindeki tasarrufları hakkında herhangi bir itirazda bulunmazlar. Öyle ki günler, geceler, aylar, yıllar geçer de onlar hep aynı bir halet içinde kalırlar. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın yanındaki tavırlarında hiçbir değişiklik olmaz. Onlar İzzet ve Celal sahibi Allah'ın mahlukatının en akıllılarıdır. Eğer siz onları görseydiniz deliler, mecnunlar derdiniz. Onlar da sizi görseydi bunlar kıyamet gününe inanmamışlar derlerdi. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın huzurunda onların gönülleri hep mahzundur, Kalpleri hep kırıktır. Allah korkusundan bir an dahi sıyrılmazlar. Her ne zaman ki Allah'ın azamet ve celalinin perdesi kalplerine açılırsa korkuları artar. Öyle ki neredeyse kalpleri paralanacak, mafsalları kopacak olur. İzzet ve celal sahibi Allah onların bu halini görünce rahmet ve lütuf kapılarını açar. Cemalinin kapılarını açar. Kendisine yakarış kapılarını açar. Böylece onlarda meydana gelen galeyhan... Sükûnet bulur. Sıf Dünya'ya insanların alaka ve teveccühüne, nefsin arzularına, hevâhi duygulara talip olan kişiye gelince, kendisinin tedavi edilmesini istemekten başka ona ne yapabilirim ki? Zira o bir hastadır. Hastaya da ancak doktor tahammül edebilir. Ayf sana ki halini benden gizliyorsun. Halbuki o gizli değildir. Bana ahirete talip bir kişi olduğunu göstermeye çalışıyorsun. Halbuki sen dünyaya talip erisin. Kalbinde mevcut olan bu duygu, heves, alnında yazıldır. Senin özün dışındadır. İçin dışından okunmaktadır. Elindeki paranın altın kısmı sahtedir, kalptır. Geri kalanı ise gümüşten ibarettir. Bana böyle sahte ve kalp paralarla gelme. Çünkü ben öylelerini çok gördüm. Sen o kalp ve sahte parayı bana teslim et ve onu işlememe imkan tanı ki ben onu işleyeyim ve içindeki gümüşü çıkarayım. Kalan kalp kısmını da fırlatıp atayım. Az fakat güzel bir şey, çok fakat çirkin bir şeyden bana kalp paran üzerinde çalışma yapmama imkan ver. Zira ben bir darpane ustasıyım, yanımda bu işin aleti de var. Riyadan, nifaktan, tevbe et, dön. Bunu kendi kendine itiraf ve ikrar etmekten utanma. İhlaslı kişilerin ekserisi, başta münafık, mürayi İşte bunun içindir ki birisi şöyle der, İhlası ancak mürayi bilebilir. İşin başından sonuna kadar ihlas ile götürebilenler pek nadirdir. Çocuklar başlangıçta yalan söylerler, kumla ve pisliklerle oynarlar, kendilerini tehlikelere atarlar. Anaların babalarının bir şeylerini aşırırlar, çalarlar, laf taşırlar fakat ne zamanki akılları gelişmeye başlar, işte o andan itibaren daha önceleri yapmakta oldukları şeyleri yavaş yavaş terk ederler ve babaları, anaları ve muallimleri vasıtasıyla terbihli olmaya yönelidiler. Allah kime bir hayır murad ederse o edeplenir ve daha önceki kötü huylarını terk eder. Kime de şer murad ederse o da ömrünü kötü huylarıyla geçirmekte devam eder. Böylece hem dünya hayatı bakımından hem de ahiret hayatı bakımından mahvolur gider. İzzet ve celal sahibi Allah, derdi yarattığı gibi devayı da yaratmıştır. Günahlar derttir. Taat ve ibadetler ise devadır. Zulüm bir derttir, adalet ise devadır. Hata, yanlışlık bir derttir, doğru ise bir devadır. İzzet ve celal sahibi Allah'a karşı gelmek bir derttir, hastalıktır. Günahların sarhoşluğundan tevbe etmek ise bir devadır, bir ilaçtır. Senin ilacın ancak kalbini mahlukattan ayırdığın ve onu izzet ve celal sahibi Rabbine bağladığın ve ona yücelttiğin zaman tamam olur. Bu sırada kalbin yücelerdedir. Ruhun ve bedenin ise yeryüzündedir. Kalben izzet ve celal sahibi Allah ile baş başa olursun. Bu kalbinin bildiği şeyler vasıtasıyla tahakkuk eder, ameller hususunda da Hükmen halk ile beraber olursun, sakın amel bahsinde halktan ayrı hareket etme. Ta ki gerek amel için ve gerekse onlar için senin aleyhinde bir delil olmasın. Sen batının itibariyle izzet ve celal sahibi Rabbinle beraber ve baş baş olursun. Zahirin itibariyle de halkla beraber olursun. Nefsini öyle başıboş bırakma. Sen ona binersen ne âlâ, aksi takdirde o sana biner. Eğer sen onu yere çalarsan neyi, yoksa o seni yere çalar. Eğer izzet ve celal sahibi Allah'a kulluk bahsinde sana itaat edersen ne âlâ, aksi halde onu açlık, susuzluk, zillet, çıplaklık ve yalnızlık değnekleriyle cezalandır. Sakına bu değnekleri onun başından eksik etme, ta ki iyice tatmin olup, İzzet ve celal sahibi Allah'a her halükarda itaat eder duruma gelinceye kadar. İyice mutmeyin olduktan sonra da yine onunla arandaki cezalandırma işini bırakma. Ona sen vaktiyle şöyle şöyle yapmadı mı diyerek kötülüklerini hatırlat ve bu yolla da onu cezalandır. Ta ki da, daima hor, hakir ve zelil durumda kalsın da bir daha baş kaldıramasın. Bütün bu tedbirlerin faydalı olabilmesi için ancak şu hareketlerinle yardım isteyebilirsin. Nefsin terbiyesi işi, izzet ve celal sahibi Allah'ın muradını talep etmek, ona uymayı dilemek ve günahları terk etmek gayesiyle olursa, içinde dışında bir olursa, öyle ki hiç karşı gelme olmayacak, hep itaat durumu olacak. Hiç günah işlemi olmayacak, hep Taat ibadet hali olacak. Hiç küfranın nimet olmayacak. Hep şükür hali olacak. Hiç nisyan unutma hali olmayacak. Hep zikir hatırlama hali bulunacak. Hiç şer hali olmayacak. Hep hayır hali olacak. İşte bu şartlarda Allah'ın yardımı seninle birlikte olur ve nefsini heytir. İtaat altın alırsın. Kendisinde İzzet ve Celal sahibi Allah'tan başka bir şey bulunduğu müddetçe senin kalbin için kurtuluşu yoktur. Eğer sen taşlar üzerinde Allah'a bin sene secde etsen değil mi ki kalbinle ondan başkasına yöneliyorsun, sana bu secdeler hiçbir fayda vermez. İzzet ve Celal sahibimi Mevlasından başkasını sever oldukça o kalp için iyi bir akıbet yoktur. Allah'tan başka her şeyi kalbinden yok etmedikçe saadete eremez, bahtiyar olamazsın. Sana hangi şey fayda sağlıyor? Eşyada özü gösterisi mi? Hem de kalbinle onlara yönelerek. Bilmiyor musun ki, izzet ve celal sahibi Allah, alimlerin sinelerindekileri bilir. Sen kalbinde Allah'tan başkası bulunduğu halde, dilinle tevekkel teâlâ Allah, Allah'a, Tevekkül ettim demekten ayağa etmez misin? Ey oğul! Allah'ın sana olan hilmi ve rıfkına aldanma. Zira hiç şüphe yok ki onun yakalaması şerittir. İzzet ve celal sahibi Allah'ı tanımayan şu alimlere de kanma. Zira onların ilimlerinin tamamı kendilerinin aleyhinedir. Lehine değildir. Onlar izzet ve celal sahibi Allah'ın ahkamını bilirler. Fakat bizzat Allah'ın cahilidirler. İzzet ve celal sahibi Allah'ın kendisini tanımazlar. Halka Allah'ın emirlerini yerine getirmelerini söylerler. Fakat kendileri buna uymazlar. Onları Allah'ın men ettiği şeylerden men ederler. Fakat kendileri ondan sakınmazlar. Ahaliyi İzzet ve celal sahibi Allah'a davet ederler. Fakat kendileri ondan kaçarlar. Günahları ve kusurları ile Allah'la Cenk ederler. Onların isimleri benim ilimde sabittir. Yazılıdır, sayıldır. Allah'ım benim de onların da tevbelerimizi kabul eyle. Bizim hepimizi Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve babamız İbrahim aleyhisselam'a başta Allah'ım bizi kimimizi kimimize musallat etme. Bazımızı bazımızda faydalandır ve bizim hepimizi rahmetine gark eyle. Amin.